Senin elin değil la ilahe illallah demek. Allah sana dedirdi, seni Allah buraya çağırdı bugün. Allah seni davet etti buraya. Sen Allah'ın davetlisisin bugün. Orucu sen tutmadın, Allah tutturdu, sana layık gördü oluşturmayı. Sen namaz kılmadın, Allah sana layık gördü, kendisine huzurunda secde ettirecek sana.